Alla Turka. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri. Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar ve Ersin Antep. 94.9 Açık Radyo'da Allah programı başladı. Derdi dinleyenler, mutlu, sağlıklı, barış içerisinde bir hafta dileyerek başlıyoruz programımıza. Bendeniz programı hazırlayıp sunanlardan Ersin Antep. Bugün ortağım Ali Pınar aramızda olamayacak. Bizlere ulaşmak istediğiniz takdirde allaturka.com.tr mail adresini kullanabilirsiniz. Twitter'da Allaturka2001, Facebook'ta Allaturka hesapları ve grubu bize aittir. Her türlü soru, görüş ve önerinize açığız. Geçtiğimiz hafta hatırlayacağınız üzere... Barış mesajını vurgulamıştık ve programımızın ikinci yarısında bilhassa Toroscan'la bağlantı kurmuştuk. Bu hafta da Can'ın 20 Ocak 2000 tarihli Lyon'da Fransa'da gerçekleştirdiği konserinin kayıtlarını sürdüreceğiz ve kendisiyle de yeniden bağlantı kuracağız. Bunun yanında geçtiğimiz hafta hatırlanacağı üzere programın en başında Bakırköy Oda bahsetmiştik. Leyla Gencer opera sahnesini açtığını öğrendiğimiz Bakırköy Belediyesi'nin bu orkestrayı kapattığını, Saştay denetimini bahane olarak göstererek ya da sebep olarak göstererek kapattığını ifade etmiştik. Bu hafta artık Bakırköy'de Oda Orkestrası'na dair bir konuşma yapmayacağız. Ancak sizlere şöyle bir bilgi vereceğiz ki orkestra üyelerinin kimlerini programımızda önümüzdeki haftalarda ağırlayacağız. Onlarla işin müzikal tarafını da biraz konuşacağız. Biz yalnızca bunun bir hizmet tarafı ile ilgili bir konuşma yapmıştık katılacağınız süre. Değerli dinleyenler geçtiğimiz günlere dair de da zor günler demiştik. Gerçekten de daha da zorlaşıyor. Esasen kültürlü insanın paylaşımcılığı ve her şey bir yana dünyayı iyi bir şekilde hep birlikte yaşama bilinci günümüz toplumunda çok ihtiyaç duyduğumuz bir bilinç. Gelin görün ki kültür üç kaynaktan beslenir. Başlıca üç kaynaktan. İlki eğitim. Eğitimimizin durumu takdirinize bırakılmıştır. Eğitimle ilgili olarak kaç yıldan bu yana birçok düzenleme yapıldı ve yapılmaya da devam ediliyor. İkinci kaynak gelenektir ve biz bir köy toplumu iken köyden kente geçen ve kenti köyün bestediği bir topluma dönüştük ancak artık diyebiliriz ki köydeki geçmişimiz ve atalarımız da aramızdan ayrıldığından dolayı artık bir kentli toplum haline geldik. Bu nedenle gelenekten beslendiğimiz söylenemez. Son kaynak ise bilim ve sanat. Artık kentli toplum olduğumuza göre sarılmamız gereken yegane yani iki değer bilim ve sanat olmalı. Ve bu alanlarda ilerlemek bilincimizi ilerletmek anlamına gelecektir. Birlikte yaşama kültürümüzü ilerletmek anlamına gelecektir. Bilim ve sanat insanın önünü açması ve bu anlamda birlikte yaşama algısını ve gücünü arttırması gereken yegane iki değerdir. Bilim ve sanata daha da sarılmalıyız elbette. Her ne olursa olsun silahın ve öldürmenin toplumu hiçbir şekilde bir arada tutamayacağını yaşatmanın ancak ve ancak bir arada tutabileceğini aklımızdan çıkarmamalıyız. Ve öldürmemek, ölümlere dair önlemler almak, önceden akıl etmek aslında kültürlü bir toplumun gereğidir. Bu bilinçte ailem bebekte ve özellikle gencecik evlatlarımızda yaşasın istiyoruz, hayatta kalsınlar. Geçen hafta hatırlayacağınız üzere yaşamını Eskişehir'de sürdüren piyanist Toros Can ile bir arada olmuştuk ve kendisiyle yaptığımız telefon bağlantısı yanında onun 20 Ocak 2000 tarihinde Fransa'nın Lyon şehrinde gerçekleştirdiği bir konserden kayıtları Türkiye Radyoları'na ilk kez paylaşmıştık. Bu haftada yeniden kayıtlarımızı sürdürüyor olacağız. Telefon hattımızda yeniden Toros Can var. Soros Bey merhaba. Hoş bulduk. Yeniden iyi yayınlar diliyorum. Geçen hafta 2000 yılında verdiğiniz konserden iki eseri paylaşmıştık. Evet. Bugün üç eseri daha paylaşacağız ama bunun öncesinde özellikle çağdaş müzik icracılığınıza dair bir soru sormak istiyorum. Evet tabii. Siz çağdaş müziği nasıl tanıtırsınız dinleyenlerimize? Teşekkür ederim. Şimdi ben her yerde her fırsatta söylüyorum Ersin Bey ve söylemeye de devam edeceğim. Modern veya çağdaş müzik dinlenmeye başladığı zaman bir ön yargı var. Bu ön yargıda, şimdi ben ben pek anlamam bu modern müzikten falan tipi bir yaklaşım oluyor genelde insanlarda. Onlara ben şunu sormak istiyorum. Peki Mozart'ı ne kadar anlıyorsunuz? Veya yani Mozart'ı ben ne kadar anlıyorum? Veya Beethoven'u siz ne kadar anlıyorsunuz? Burada asıl amaç aslında bir besteciyi, bir müziği, bir eseri... Ne kadar anlamak mıdır? Asıl hedefimiz bu mudur? Yoksa zevk almak mıdır? Keyif almak mıdır? Yani Van ne kadar anlıyorsunuz? Veya Picasso'nun resmine baktığınız zaman ne kadar anlıyorsunuz? Önemli olan bu değil. Önemli olan anlamak değil. 20. yüzyıldaki müzikte, 20. Müziğinde, 21. yüzyıl müziğinde duygulardan çok hedef aslında bulunduğumuz yüzyıla ait sesler. Yani kakışımı sesler var, çirkin sesler var. Yani sadece böyle bir aşk Falan yok. Yani değişik şeyler de var. Yani aslında daha demokratik, daha çılgın ve hatta daha da sınırsız. Çünkü tonaliteye baktığımızda atıyorum mesela daha rahat izah etmek gerekirse Doremi Fasole C varken bu 20. yüzyıl müziğinde, modern müziğinde diğer notalar da var. Yani sınırsız derken de bunu kastediyorum. Daha kendi, daha özgür bir yaklaşım, daha özgür bir müzik. Dolayısıyla kendimizi bu müziğe bırakıp Sadece aşk ve ne bileyim bildiğimiz o romantik duyguların yanında değişik sesleri de değişik duyguları da değişik düşünceleri de yakalamaya çalışmalıyız bence. Çok güzel özetlediniz gerçekten programımızın başında da sanata dair bazı bilgiler verirken aslında atladığımız bir konuydu bu sanattan illa zevk almak keyif almak gerekmez kaldı ki sanat aslında keyif ve zevk için değil derin duygular için ve hatta da aslında daha fazla düşünülmek için daha uzun süreler düşünmek için de yegane araçlardan biridir. Konsere geçeceğiz ama daha önce şunu sormak istiyorum: Sizin internette bazı videolarınız var ve videolar içerisinde enteresan bir video. Kontrol fagot çalıyorsunuz. <gülüyor> Kontrol fagot çalmayı sürdürmeyi düşünüyor musunuz? <gülüyor> Onu pek fazla düşünmüyorum ben. Şu Peki öyle olsun. İsterseniz konserin devamını getirelim Tabii. ve o konserde siz üçüncü eser olarak Macar Besteci Georgi Ligeti'nin iki numaralı etüt kitabını seslendirmiştiniz isterseniz eser üzerine sizin aktaracaklarınızı dinleyelim geçen hafta biraz süzün ettim galiba e, bu Macar Besteci Ligeti'nin etütleri üç kitap halinde yayınlanıyor yazıyor 1985 2000 tarihler arasında yazıyor yani bu resiteli verdiğim dönemde daha 17. etütü yani sondan bir önceki 18 tane yazdı. 17. etütü yeni yazıyordu. Yani böyle fırından yeni çıkıp sıcak sıcak sanki servis etmişim gibi oldu. Bunu bu etütleri kaydettiğim için etütler hakkında <gülüyor> istemediğiniz kadar konuşabilirim. O yüzden kısa keseyim. İkinci kitap etütler toplam 3 kitap etüt var 18 etüt var. Birinci kitap 1'den 6'ya kadar, ikinci kitap 7'den 14'e kadar. 3 kitapta 15-18. 18'den sonra vefat ediyor zaten Besteci. Devamını getiremiyor etütlerin. İkinci kitap renkli etütlerden oluşuyor. Başka neler söyleyebilirim ikinci kitap için bilmiyorum. Yani çok zor olduğunu, olduğu dışında yine keyifli, eğlenceli eserler bence. Pek de zor aslında değil mi? Evet. Gerçekten de bu etütler piyano edebiyatının çalınması... En zor eserlerinden bazıları insanüstü bir çaba gerektiriyor gerçekten. Mesela ben bu etütleri hazırlarken yüzümün bir tarafının felç gibi olduğunu hatırlıyorum. Yani hareket edemiyor, mimik falan yok böyle şey, et parçası gibi komik bir durum. Diğer gözümde sürekli ağlıyor böyle, göz gözyaşı geliyor. Tuhaf bir durum. Hummalı bir çalışma, çok büyük bir emek, inanılmaz bir emek. Tabii ki ilk CD'm olduğu için çok fazla Emek vermiştim. Çok şükür karşılığında aldı daha sonra. Diyapaz 15 ödülünü aldı. da disk falan gibi bayağı bir ödül aldı bu CD. Şimdi ben 18 etütün hakkında saatlerce konuşabilirim ama istemediğiniz kadar kısaca söylemem gerekirse birbirinden farklı konuları işleyen etütler bunlar. İkinci kitap etütler 7'den 14'e kadar yani 18 tane etüt. 7'den 14'e kadar 8 tane etüt. Gayet renkli bunlar. Şöyle bir anekdot var bu konserle ilgili. İkinci kitabın son etüdü 14 numara. Sonsuz Süt'un adı altında. Çok böyle zor, fortissimo böyle bayağı zor ama çok kısa bir etüt. Yani en kısa etüt. Böyle bir anda biter 14. etüt. Böyle bittiği anda böyle seyirciler falan durdu. Ben de durdum. Sessizlik oldu. Ben de setu yani hepsi bu dedim Fransızca. Sonra gülüştük falan bu kayıtta da gülmeleri falan duyabilirsiniz. <gülüyor> Peki dilerseniz o halde eseri dinlemeye başlayalım. Değer dinleyenler, Piyanesi Torosca'nın 20 Ocak 2000 tarihinde Fransa'nın Lyon şehrinde verdiği konsere uzanıyoruz şimdi. Macar besteci Görge Ligeti'nin 2 numaralı Etüt kitabını dinleteceğiz. Ve ilk eser No 7 Melankolik Güvercin, daha sonra No8 Metal, No9 Baş Dönmesi, No10 Büyücünün Çırağı, No11 Askıda, No12 Girişik Süsler, No13 Şeytanın Merdiveni ve son olarak da No14 Sonsuzluk Sütunu. 94.9 Açık Radyo'da Allah programı devam ediyor. Thank you. Thank you. Thank you. 94.9 açık radyoda Ali Turka programı devam ediyor. Değer dinleyenler 20 Ocak 2000 tarihine gittik ve piyanist Toroscan'ın Fransa'nın Lyon şehrinde verdiği resitali e uzandık. Giorgi Ligeti'nin 2 numaralı etüt kitabını paylaşmış olduk. No 7 Melankolik Güvercin, No 8 Metal, No 9 Baş Dönmesi, No 10 Büyücünün Çırağı, No 11 Askıda, No 12 Girişik Süsler, No 13 Şeytanın Merdiveni ve No 14 Sonsuzluk Sütunu idi. Şimdi biz eserle devam edeceğiz sanırım. Evet, e, birinci bis olarak bules sonat çaldım. Üçüncü sonat, trop ismi dört bölümden oluşuyor ama birbiri sıralamayı farklı şekilde çalabiliyorsunuz. Bu dört bölüm birbiri ardına girmiş dört bölümden oluşuyor. Bir ay masa çalışması yapmıştım bu bules sonat için. Ezber çaldım çok son derece zor bir eser bu. Birinci bisim buydu. Masa çalışması dediniz sanırım onu bir açar mısınız? <gülüyor> Bunu Londra'da çalışmaya başlamıştım. Böyle bir ay, bir ay boyunca evet masa başı çalışmasını yaptım. Bu nota şuraya gelecek, bu nota bunun arasına gelecek falan diye bayağı detaylı çalışmak gereken. Herhalde öyle ezberledim. Nasıl ezberledim bilmiyorum ama bu böyle geldi. Keyifli bir eser bence bu da. Ama yani her her damağa yönelik bir tat değil demek zorundayım. Peki 20 Ocak 2000 tarihli. Toroscan'ın Fransa Lyon şehrindeki rejstaline uzanıyoruz. Bulezin Trop adlı eserini paylaşıyoruz. 94.9 Açık Radyo'da Alla Turka programında. <laughs> . 94.9 Açık Radyo'da Ali Aturka programı devam ediyor. Değerli dinleyenler Pierre Boulez'in Trop adlı sonatını dinlettik. 20 Ocak 2000 tarihli piyanist Toroscan'ın Fransa'nın Lyon şehrine verdiği Ristal'den. Ve bir başka bisle devam edeceğiz. İkinci bis neydi Toros Bey? İkinci bis de Scrabby'nin prelidü sol el için. O kadar modern eser çaldıktan sonra herhalde bu bunu çalmak istedim. Bunu sıkça konserlerde bis olarak çaldığım bir Prelit'tür. Solar için Prelit. Çok severim. Çok keyiflidir. Kısa bir şey zaten. Hemen arkasından da Nocturne gelir. Yani Prelit Nocturne diye geçer ama Nocturne burada yok sadece Prelit var. E bir çağdaş müzik repertuarı ama sonunda bis olarak Skibein çalıyorsunuz. <gülüyor> Biraz şey gibi oldu, bu kadar modern eser dinlediniz ama size o kadar yemeğin karşılığında hemen arkasından güzel bir tatlı gibi oldu. <gülüyor> Biraz melankolik bir tatlı. Peki, Alexander Scriabin'in sol el için Prelüdünü paylaşıyoruz. Toroscan'ın icrasıyla 94.9 Açık Radyo'da programı devam ediyor. 94.9 Açık Radyo'da Aliatruka programı devam ediyor. Değerli dinleyenler, piyanist Toroscan'ın 20 Ocak 2000 tarihinde Fransa'nın Lyon şehrinde gerçekleştirdiği resiteli uzandık ve Alexander Scriabin'in sol el için prelüdünü icra ettiği o dakikaları birlikte yaşadık. Böylelikle 2 ve 9 Eylül tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Toroscan haftalarının da son eserini dinlemiş bulunuyoruz. Bu iki hafta, daha doğrusu Toroscan haftaları bizim Piyanist Toroscan'a hediyemiz Alla Turka programı olarak. Toros Bey son olarak söylemek istediklerinizi alabilir miyiz? Her şey için çok teşekkür ediyorum. Toroscan haftaları gerçekten benim için de çok keyifli oldu. Umuyorum dinleyenler de bizim kadar keyifli zaman geçirmişlerdir. Teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Biz teşekkür ederiz. Değerli dinleyenler, iki hafta boyunca konu ve konuk edindiğimiz Toros Can, bu ay içerisinde 27 Eylül'de doğum günü kutlayacak. 44 yaşına basıyor. Kendisine ailesiyle birlikte nice mutlu yıllar diliyoruz. Biraz onu tanıtalım sizlere ve programımızı bu şekilde noktalayalım. Toros Can, ilk müzik eğitimine profesör İlhan Baran ile başladı. Ankara'da Profesör Güherdal Çakırsoy, Londra'da profesör Peter Katin ve Edwin Roxburgh Amerika'da Peter Franklin, Jacin Akaro, Nicholas Zumbro ve Ted Yuhelson ile çalıştı. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda lisans, Londra Royal College of Music'te lisans üstü, Teksas'taki Southern Methodist University Metodos Sanat Okulu'nda solistik programına katıldı. Yale Üniversitesi'nde master eğitimi gördü ve Arizona Üniversitesi'nde doktora çalışmaları yaptı. Alexander Jenner, Jean Win, Georg Sandor, Boris Berman ve Claude master klaslarına katıldı. Yurt içi ve yurt dışında birçok festivale konuk olan sanatçı Türkiye, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Hollanda, İtalya, Ozturya, Almanya, Singapur, Romanya, İsviçre ve Gürcistan gibi ülkelerde çok sayıda konser verdi. Sanatçının performansları Radio de France, TRT ve BBC3 tarafından canlı olarak yayınlandı. Aralık 2001 tarihinden bu yana Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarında öğretim üyesi olarak çalışmakta olan Profesör Torosçan, Ekim 2009'da Paris'te düzenlenen dünya çaplı Margaret Long Piyano Yarışması'na jüri üyeliği yaparak Paris Valiliği tarafından madalya ile onurlandırıldı. Torosçan'ın Georgi Ligeti, Paul Hindemith George Crump ve Henry Purcell CD'leri bulunuyor. Kendisinin pek çok sayıda ödülü var. Ve aynı zamanda 2002 yılında da Anadolu Üniversitesi tarafından bir sanat ödülüne layık görüldü. Ödülleri arasında, daha doğrusu CD ödülleri arasında şöyle bir bakacak olursak Lietti CD'siyle 4 ödül kazandığını görüyoruz. Hindemith CD'siyle yine 4 ödül. Kramp CD'siyle ilgili olarak ise 5 ödül kazandığını görüyoruz ki bunlardan birisi Diyapason Or altın plak ödülü. Böylesi önemli, değerli bir piyanist. Onu sizlerle tanıştırmak gayesiyle 2 haftamızı Toroscan haftaları olarak armağan ettik. Derdini dinleyenler programımızın sonlarına geldik. Elbette Programın başında söylediğimiz üzere zor günlerden geçiyoruz. Ancak bu zor günlerde bilime, sanata ve insanlığa birbirimize destek olmaya, birbirimize yatırım yapmaya, birbirimiz için daha değerli şeyler yapmaya dair günler bizleri bekliyor. Biz de Alla Turka olarak böylesi günlerde hep yanınızda, yanı başınızda olmayı gayet göstereceğiz. Haftaya da yine aynı bilinçte bir arada olmayı temenni ediyoruz. Bizlere ulaşmak isterseniz allaturka.com.tr mail adresini, Twitter'da allaturka.com.tr hesabını, Facebook'ta Allaturka grubu ve hesabını kullanabilirsiniz. Bu hafta Ortağım Ali Pınar aramızda olamadı. Bendeniz Ersin Antep. Haftaya bir başka Allaturka'da bir araya gelene dek sağlık, mutluluk, huzur, muhabbet ve en önemlisi barış içerisinde günler yaşamanızı temenni ediyoruz. Hoşçakalın, esen kalın değerli dinleyenler. Alla Turka. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri. Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar ve Ersin Antep.